Hadi söyleyeyim işte tarihten bazı şeyler anlatayım. İşitmediniz şimdi yerler. İşitmediniz. Ben kitapçı olmak münasebe değil Her gün kitaplardan bir kelime öğrenirim bana bakalım. Geldiler padişaha münacaat etti. Kristof Kristokorum. Bir yeni dünya var dedi padişaha. Bana gemi verirsen, asker verirsen o yeni dünyayı dedi. Ben keşfederim, size veririm dedi. Padişah dedi ki ben dedi, tek hoşuma iş yapamam. Hani diyorlar ya keserdim içeride yalandır öyle şeyler. Şey İslam pepala verirmiş adam kesemez padişah. Mahkeme var, var ama gibi. Şey, sorayım dedi. Ülema'ya dedi. Ne diyecekler? Ona göre verelim isterlerse, müsaade ederlerse. Bezir Müzara'ya, divanda. Ülema'yı topladı. Dedi, böyle bir gençli yeni dünya varmış. O adam da oraya gidecekmiş, oraya zapt edecek, bize verecekmiş. Efendim dersiniz verelim mi? Ülema'yı benem hazaratı bizim. Aman dediler padişahım kıyamet yaklaştı. Ne yapalım yeni dünyayı dediler. Aynen böyle kitaptı. Sultana Efendim. Yeni dünya ne yapalım dediler. Kıyamet yaklaştı dediler. Neredeyse kıyamet kupacak. Onun için lüzum yok dediler. Ve maalesef verilmedi. Buradan da Christopher'ın gitti şeye, İspanya'nın kralcısına. Dedi ki seni dinleyeceğim dedi. Sana bir dünya da geleceğim dedi. Kadın verdi gitti, zaptı. Şimdi kitapta diyor ki o yazan Zat-ı Mürterem kitapta, Amerikalıların Hristiyan kalması, kafir kalmasının sebebi, bu devirin ulemasıdır diyor. Yani yönlü kıyamette Cenab-ı Hak onları mesul edecek diyor. Kitabı yazan Zat. Üleman bizim ülema sarıklılarımız da biraz acayiptir.